Yakın bir zamanda Eskişehir'in Alpu ilçesinde kömür rezervi bulunduğu ve elektrik üretim aşe bölgeye kömürlü termik santral kurulması için ihaleye çıktı. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Eskişehir'deki tüm kurum ve kuruluşlar ayrıca halkın tamamına yakını bölgeye kömürlü termik santral kurulmasına karşı biz bugün tüm bunları konuşmak üzere Eskişehir'in Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük Erşen ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz programıma. Hoş bulduk. Öncelikle programıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, Eskişehir e, Türkiye için çok kıymetli e, Ancak e, az önce de söylediğim gibi Şu anda bir e, kömürlü termik santral e, te tehdidiyle karşı karşıya Efendim bu süreç ne zaman başladı? Ee, Leyla Hanım süreç e, geçtiğimiz haziran ayında hı hı. Yüksek Planlama Kurulu'nun Alpı Ovası'nda bulunan Tarım alanındaki linyit sahasını ve 1125 hektarlık yani bu ölçünün daha somut şekilde gö insanın gözünün önüne gelebilmesi için hı hı. ifade edeyim. Tam 1541 adet futbol sahası büyüklüğündeki verimli tarım alanına termik santral kurulması ile ilgili özelleştirme kararı almasıyla başladı bu süreç. Evet. Haziran ayında başladı peki şunu sormak istiyorum şimdi Alpu Ovası sadece Eskişehir'in değil bölgenin en önemli tarım alanlarından bir tanesi üstelik Türkiye'nin tarımsal sit alanı. Ee, Çok doğru ha, Şimdi şimdi bu termik santralin kurulması düşünülen bu termik santralin e, Tepebaşı ilçesine sanırım kurulması düşünülüyor ve Alp Ovası'na 25 kilometre uzaklıkta. Şimdi bu mesafe. <gülüyor> heh, bu evet. mesafede Alp Ovası için e, nasıl bir tehdit oluşturuyor? Yani Alp Ovası nasıl bir tehditle karşı karşıya? Şimdi hakikaten tarımdan ve hayvancılıktan başka hiçbir şeyin yapılmaması Hiçbir yatırımın yapılmaması, hiçbir e, kuruluşa izin verilmemesi gereken, Bakanlar Kurulu kararı ile gereken bu o, Alpu Ovası dediğimiz yer bizim e, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi. Tepebaşı merkez ilçedir. Onun bir bölümü. Daha açık radyodan, açık radyodan dinleyenlerin anlayabilmesi için söyleyeyim ya da göz önüne hı hı. getirebilmesi için söyleyeyim. Eskişehir'in hemen borunun dibinde bir ova. Çok merimli toprakları olan bir ova. Ve hakikaten sizin de belirttiğiniz gibi 12 Aralık 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla yalnız tarım ve hayvancılık yapılmak üzere bu bölgeyi adeta tescil ettim sit haline getirdim. Başka hiçbir şey yapılamaz tarımdan başka. Çünkü çok verimli bir arazi. Kararına bağladığı, tescil bir bölge e, Büyükova kapsamını alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bir bölü yüz binlik çevre düzeni planı yaparak Eylül'ün sonunda askıya çıkardı. Bu o şeyi, termik santral konusunu. Ve böylelikle biz de e, olaydan haberdar olmuş olduk. Peki şu anda e, oraya termik santral kurulması e, Alp Ovası'nı nasıl tehdit ediyor? Yani bunun sonuçları neler olur? Efendim sadece Alp Ovası'nı tehdit etmekte kalmıyor. Evet. Aslında bütün 100 kilometre çapında bir daire çizin, e, bütün bu mesafelere dahil olan bütün yerleşim yerleri, tarım yerleri kısaca yaşam alanları diyeyim bunların tamamını Etkileyen bir e, termik santral bu santral, diğer bütün termik santrallerde de olduğu gibi. Şimdi bunu santralın yapılması halinde Alpova'nın tehdit altında kalmasının yanı sıra bizzat Eskişehir de tehdit altında. Hatta asıl tehdit altında olan Eskişehirin kendisi olacaktır, yani şehir merkezidir. Tabi bu demek değil ki Alp'u tehdit altında değil. Elbette var, yani başta Alp'u ama. Eskişehir'in merkezi de çok büyük bir tehdit altına girmiş oluyor. Ee, Kömürlü termik santralin şehir merkezimize uzaklığı sizin de belirttiğiniz gibi kuş yalnızca 25 kilometre. Ama bu hava atmosfere bunun vereceği zarar, doğaya vereceği zarar rüzgarlarla daha da uzayabiliyor, daha da kalıcı olabiliyor. Rüzgarsız havada da kalıcı olabiliyor daha doğrusunu isterseniz. Çöküyor çünkü. Şimdi bugün Eskişehir denildiğinde e, pek çok ülkenin bir marka değeri olarak tanıyıp bildiği değerleriyle sizlerin, bizlerin aklına gelen her güzel şeyde tehdit altında kalıyor. En başta da toprağımız, havamız, suyumuz yani sağlığımız, geleceğimiz tehdit altına giriyor. Şimdi bir kere zaten kömürlü termik santralin radan gazını yaydığını biliyoruz ve bu kans Aynen. kanser riskini de çok ciddi anlamda arttıran bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Evet. Aynı zamanda sizin dediğiniz gibi tarım arazileri yok olacak ve yeraltı suları kirlenecek ve bu hani bölgenin bütün verimli e, o tarım ve hayvancılık e, üretimine üretimini yok edecek ama bir de aynı zamanda insan sağlığına da çok zararlı, değil mi? Tabii doğanın dengesini bozacak topyekün bir kere. Hı hı. Yani e... zararlar vererek dengeyi bozacak. Onun ötesinde bir de bizim biliyorsunuz bu bölgede lüle taşı dediğimiz, e, sepiolit diye anılan e, ismiyle bir madenimiz var. Bu dünyada yalnız İspanya'da ve Eskişehir'de çıkıyordu. Bütün dünyada. Ve İspanya'dakiler bitti. Yalnız Eskişehir'dekiler kaldı. O yönüyle, yani nedreti nedeniyle ve bu lüle taşının her türlü süs eşyası, biblolar vesaireler, bütün turistik eşyalar yapılması e, konusundaki el işçiliği, el sanatlarını çok yaygınlaştıran bir yerdir Eskişehir. Buradan da büyük gelir elde etmektedir. Bu termik santral nedeniyle, kömür madenleri nedeniyle maalesef o madenini de kaybetmek zorundayız. Evet. Ee, peki şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak siz Kömürlü Termik santralinin kurulmasına karşısınız. Halk karşı, Eskişehir'deki kurum ve kuruluşlar karşı ancak e, Alpı Belediye Başkanı, e, buna olumlu bakıyor ve hatta istihdam sağlayacağı <gülüyor> konusunda da bir açıklama yaptı. E, maalesef maalesef bu ilçemizin belediye başkanı önce ben beyanatını okuyunca kara yapıyor herhalde ya da espri yapıyor diye düşündüm. Ama maalesef öyle değil. Kendisini e, bu termik santralın yapılmasını isteyenler hangi akla hizmetse ki biraz sonra tartışırız bu akıllı bir iş midir değil midir diye. Hı hı. Ee, öyle inanmış ki kendisine söylenenleri diyor ki tabii termik santral nedeniyle hava ısınacak atmosfer 2 derece daha sıcak hale gelecek Alpı'dan ve bunun sonucunda diyor Alpınlar ve bu bölgede tarımla uğraşan bütün köylüler seralar yapmak suretiyle seralarda kes, kesme çiçek yetiştirecekler gibi gerekçeler öne sürüyor. Binlerce on binlerce işçi çalışacak diyor. Hiç ilgisi yok tabi bu söylediklerinin. Ee, Orada e, bu belediye başkanımız Alp'un e, arazilerini daha doğrusu belediyeye ait arazilerini satmakla da e, meşgul olan bir e, belediye başkanı arkadaşımız. Buradan rant ile Fabrika yapılacak ya işte istimlaklar falan yapılacak. Bunun gelirlerinin cazibesindedir. Halbuki bu bir cazibe değil bir felakettir. Hı hı. Ee, evet çok güzel bir sohbet devam ediyor. Şimdi küçük bir müzik arası verelim ardından tekrar beraber olacağız. Açık Radyo'da 94.9'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le kömürlü termik santrali konuşuyoruz. Efendim şimdi süreç devam ediyor ancak kötü sonuçlanırsa yani kömürlü termik santralin kurulmasına izin çıkarsa ne ile yüzleşeceğiz ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Aslında tabii bütün dünyanın endüstrisi olan bütün ülkelerin de elektrik enerjisine ihtiyacı var. Ve yakın geçmişe doğru şöyle bir bakacak olursak bu ileri sanayi ülkeleri de kömürü yakarak ondan elde edilen enerjiyle enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek yoluna gittiler. Ama bu tecrübeleri gösterdi ki kömür kullanmak suretiyle elektrik enerjisi üretmek maliyet itibariyle onun alternatif zararları nedeniyle çok daha yüksek. Yani karlı bir iş değil. Neden? Çünkü bu büyük ölçüde sağlıkla, insan sağlığıyla, hayvan sağlığıyla, bütün toprakla yani toprakta yetişen ne varsa bitki olarak yani insanların ve hayvanların ...besin maddelerinin her türüne büyük zararlar veriyor. Efendim, Termik santrallerden kaynaklanan çevre sorunları doğayı da kirlettiği için ve geri döndürülemez zararlara yol açtığı için... ...bütün ileri ülkeler artık kömürün kullanılarak elektrik enerjisi edilmesi yönteminden çok başka yöntemler ararken, yeni teknolojiler ararken... Geliştirdiler işte biliyorsunuz rüzgar Enerjisi su enerjisi güneş Enerjisi gibi sürekli Olan ve sürdürülebilir Daha temiz enerjilerin Elde edilmesi yolunda gittiler Türkiye'de de yavaş yavaş başladı biliyorsunuz O yüksek yerlerde rüzgarları Rüzgardan elektrik enerjisi Elde edilen Pervaneler var büyük pervaneler Efendim sudan biliyorsunuz Su var Barajlar ve Aynı şekilde güneşten, güneş pilleriyle birlikte enerjiler elde ediyor. O tarafa doğru dönüyorlar. Ve de bu santrallerini yeni politikalarını eğer biraz şüpheci bir gözle izleyecek olursanız bazı ipuçları elde edebiliyorsunuz. Bu ülkeler kendi termik santrallerini kapatıp bizim gibi olan ülkelere satmak ve onların kendi kömürleriyle elektrik enerjisi üretip ...onlardan satın almanın daha karlı olacağını düşündükleri bir politikanın peşindeler. Evet. Bunu gözden kaçırmamalıyız diye düşünüyorum. Çok Şimdi termik santrallerin dünyaca kabul edilen zararları nelerdir dersek... ...bir kere karbondioksit emisyonu atmosferde birikip sera etkisi yaratıyor. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor. Kömürün yanması sonucu kazan altında biriken cüruf... Yani bizim eskiden kül dediğimiz ve vaktiyle kömürlü sobalarda sobalardan küreklerle boşalttığımız yanıştan sonra yanımadan sonra küller. Atık su arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurları ve baca gazı desil frizasyon ünitesinden çıkan ki alçı taşı da diyebiliriz buna. Önemli çevre kirliliğine sebep olan maddeler <gülüyor> e, zarar veriyor sağlığa. Açık alanda depolanan kömürün havayla teması sonucu içten yanma olayı meydana geliyor ve hava kirletici emisyonlar oluşuyor. Kömür stok sahalarında, kömür madenini yakmak için çıkardığınızda kömürün düzensiz depolanması toprak ve yeraltı su kirliliğine sebep oluyor. O suları içen hayvanlar, o suların suladığı araziler, yani tarım ürünleri hepsi maalesef zararlı hale geliyor sağlık açısından. Evet. Kömürün Yanma sonucu organik bileşenleri yani kül bünyesinde biriken radyoaktif elementler var. Bu da apayrıca büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kömürün yanması sonucu oluşan külün depolanması radyoaktif kirlilik olarak Büyük bir tehlike arz ediyor nerelerde varsa bu evet, santraller. Evet. Uçucu küllerde bulunan çok ağır metaller yağmur sularıyla yer altı suyuna içme suyu kaynaklarına ulaşabiliyor. Bu daha büyük bir felakete yol açıyor. Termik santrallerde soğutma bir de bu santral yandığı için kömür onların soğutulması lazım. Temizlenmesi lazım o fırınların. İşlemler için önemli miktarda su gerekiyor. Kullanılan bu suyun da bir de deşarjı var. Deşarj ederken de ısınmış su oluyor, sıcak su oluyor. Ve sıcaklığın bu sularda yüksek olması, o suların atıldığı yerdeki toprak veya onu başka bir akarsuya, başka bir baraja doğru yönlendirdiğiniz zaman, oralardaki ortamı da etkiliyor ve soğutma sularının alıcı ortama gitmesi, verilmesi sonucunda, ee, geçici sertlik giderimi için çöktürme için kullanılan kimyasal maddeler var. Suyu verildiği ortamlarda onlar da başlı başına kirliliğe yol açıyorlar. Evet. Yani sonuç olarak e, enerji kömürü, enerji kömür enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi elde etmek e, bir insan hakkı olan yaşam hakkı. Doğanın korunması, bize hayatiyet veren doğanın korunması e, çağdaş bir yaşamın sürdürülebilmesi için e, mutlak surette e, bu termik santrallere son vermemiz lazım. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. E, çevreye verilen zararın bir daha geriye gelir, geri dönüşün yani geriye getirilememesi meselesi göz önünde bulunmalıdır. Ve her projede e, doğal olarak yani azıcık ekonomi, denen bilim dalını biliyorsa ülkeler her projede mutlaka bir toplam fayda analizinin yapılması gerekir. Alternatif maliyeti ne olacaktır yapılan yatırım? Bir üretimdir, bir gelir getirecektir. Yani burada enerji sağlayacaktır. Ama bunun alternatif maliyeti nedir? Eğer bu termik santrallerin bacalarından çıkan partiküller bütün e, çevreye alabildiğine kilometrelerce gidip yayılıyorsa, sonra bunlar toprağa meyve ağaçlarına ekili arazilere e, yayılıyorsa insanların ciğerlerine gidip kanser e, vakalarını arttırıyorsa ne bugün Türkiye'de e, nerede bir termik santral varsa onun civarında yapılan pardon araştırmalarda kanser olaylarının hızla şu aldığını görmekteyiz. Evet çok haklısınız. Başkanım e, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Son olarak şunu sormak istiyorum ben. Çok değerli açıklamalar yaptınız. Büyükşehir Belediyesi olarak e, bu tehditle nasıl mücadele ediyorsun? Süreç ne zaman sonuçlanacak ve neler yapılıyor şu anda? Tabii sürecin ne zaman sonuçlanacağını şu anda kestirebilmek mümkün değil. Hı hı. Çünkü bu olay toplumsal mücadelenin yanında hukuki mücadeleyi de gerektiriyor. Hı hı. Efendim biz Eskişehir olarak e, dava açtık. E, bir kere termik santral kurulmasına Eskişehir Belediyesi olarak. Eskişehir'deki bütün toplum kuruluşları aklınıza gelebilecek e, ne kadar sivil toplum kuruluşu varsa, ne kadar meslek odası varsa... Kısaca şöyle özetleyeyim. Ne kadar aklı başında insanlar varsa ve bunların kuruluşları varsa hepsi olayı protesto ediyorlar ve biz termik santral istemiyoruz Eskişehir'de. Bırakın Eskişehir'i Türkiye'de yapılmasından vazgeçilmeli bu. Diğer enerji elde etme teknolojilerine dönülmelidir diyorlar. Hı hı. E, temennim odur ki şehirdeki tüm dinamiklerin Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve tüm siyasi partilerimizin yani herkesin ve her iki kesimin Eskişehir'in geleceğini büyük tehdit ve tehlike altında bırakacak olan kömürlü termik santralin kurulmaması için e, ciddi bir duyarlılık içerisinde. Dünden itibaren de imza toplamaya başladı bütün sivil toplum kuruluşları. Çok güzel, çok güzel. Şimdi evet. bu ıı, yakın tarihte artık davalar sapası başlayacak. Hı hı. Bunu yaptırmamak için Eskişehirli halkı kararlı gözüküyor. Başka evet. enerji kaynaklarına gidelim. Bilinen enerji kaynaklarına ve sürekli enerji kaynaklarına, temiz enerji elde etme kaynaklarına Gidelim el birliğiyle onları gerçekleştirelim ülkemizin çıkarları söz konusuysa diyorlar. Efendim çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için ve programıma konuk olduğunuz için. Diliyorum bu mücadeleyi Eskişehir'in hayrına kazanırız ve Eskişehir'e kömür termik santral yapılmasına engel olabiliriz. Çok teşekkür ederim. İnşallah Leyla Hanım ben İnşallah. De ve açık radyoya. Ve bizi dinleyip aynı görüşü bizimle paylaşıp bu mücadelede nerede olurlarsa olsunlar, Türkiye'nin neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, savunacak olanlara şimdiden teşekkürlerimle beraber daha mutlu, daha doğayı kaybetmeyeceğimiz, doğayı zehirlemeyeceğimiz, bir yeni yıl diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, 2017 yılının son programında Eskişehir'i tehdit eden Kömürlü Termik Santrali konuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le önümüzdeki hafta yepyeni umutların olduğu yepyeni bir senede tekrar görüşmek üzere. iyi seneler. Sağ olun. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam